Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. aleyke ya seyyidil vel cemil vel cemil Velhamdülillahi Rabbil Bugün inşallah hep beraber Allah'ın el-veli ismini anlamaya çalışacağız. Allah velidir. Allah dosttur. Kimin dostudur? Allah müminlerin velisidir buyurur. Allah müttakilerin velisidir. İki sınıf insana Allah dosttur, velidir. Bunlardan biri müminler, biri de müttakilerdir. Veli zaten müttakidir. Muttakide evet. velidir. Veli adayıdır. Dolayısıyla o da veli olacak olanlardandır. Mümin zaten Allah'ın isimlerindendir. Allah mümindir. Bir de ne buyuruyor ayet-i kerime'de? Allah takva ve mağfiret sahibidir. Allah takvalıymış. Hep beraber mümin kimdir? Mutakî kimdir? Anlamaya çalışacağız ki Allah kimin velisidir? Allah'a velayet, dostluk nasıl kazanılır? Onu anlayalım. Allah'a veli olmayanlar, dost olmayanlar, şeytana dost oluyormuş. Allah söylüyor. Ya Allah'ın dostluğunu kabul edersin, ya da şeytanın dostluğunu. Herkes doğduğu andan itibaren zahiri olarak büyüyor, aynı şekilde manevi olarak da büyüyor. Yani büyümeye doğru bir yolculuk yapıyor. Buluğa erdiği andan itibaren yolculuğunu kendisi tercih ediyor. Nereye yolculuk yapacağını kendisi seçiyor. Yolculuğunu ya Allah'a dostluğa yapar ya da gayrisine. Eğer onun yolculuğu Allah'a değilse, Allah'a dostluğa değilse şeytana dostluğadır. ismine ne derse desin, kendine nasıl bir isim verirse versin, onun yolculuğu şeytanadır, şeytana dostluğudur. Ya Allah'ın hidayetini kabul eder, Allah yoluna girer, dost olarak Allah'ı seçer kendisine, benim velim Allah'tır der, ya da ne derse desin, O'nun kazanacağı dostluk, şeytanın dostluğudur. Bunu Allah söylüyor böyle. Tercih senindir diyor. Allah müminlerin velisidir buyuruyor. Müminlerle ilgili ayetleri, burada hepsini okumak mümkün değildir. Ama Allah'ın mümin ismini anlatırken, inşallah onu hep beraber Anlamaya çalışacağız. Mümin kimdir? Allah kime mümin diyor? Bir de Allah müttakilerin velisidir buyuruyor. Müttaki demek korunan demektir. Korunan. Kendisini koruyan. Sevdiğini koruyan. İnsan neyi seviyorsa onu korur. Dolayısıyla koruyabilmek için aklını kullanması gerekir. Aklını kullanıp korur. Akıl kullanılmadan kendisini koruyabilir mi? Koruyamaz. Korurken aklını kullandığı için önce kendini anlamaya başlar. Ben kimim? Nereden geldim? Neye gelmişim? Nereye gidiyorum? Herkes nereye gidiyor? Yani Varlık sorularını kendisine sormaya başlar, sonra bunların cevabını bulur, kendini korumaya başlar. Kendini Allah'ın gazabından korumaya başlar, azabından korumaya başlar. Sevdiklerini yani kendini korumaya başlar, imanını korumaya başlar. Dolayısıyla hem dünyasını hem ahiretini ne yapar? Korur. Bu müttakidir. Eğer koruyacaksa Allah'a karşı mutlaka sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Dolayısıyla takvali insan sorumluluğunu bilip, öğrenip, o Allah'a karşı olan sorumluluğunu bir elbise gibi, takva elbisesini giyip, o sorumluluğunu, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirendir. Dolayısıyla Allah takva sahiplerinin velisidir. ''Allah takva ve magfiret sahibidir.'' buyurdu. Allah nasıl takva sahibidir? Allah sorumluluğunu kabul edip yerine getirendir. Allah herhangi bir konuda kullarına bir vaadde bulunmuşsa bu sorumluluğunu yerine getirendir. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirendir. Nedir Allah'ın sorumluluğu? Allah'ın sorumluluğu, Allah'ın el esmaul ül hüsnasıdır isimleridir. Ben Rahmanım dedi. Dolayısıyla Allah, Rahman isminin tecellisinde takva sahibidir. Rahmetini tecelli ettirir ve rahmeti her şeyden geniştir. Allah rahmeti zatına yazdı buyurur. Rahmet etmeyi yerine getirirken, kullarına karşı rahmetiyle sorumluluğunu yerine getirmiş olur ki, bu Allah'ın ismindeki, el-esma-ül husnasındaki takvasıdır. Bu bütün isimler için böyledir. Allah insanı takva sahibi olmaya davet ederken, mümin olmaya davet ederken ben böyleyim. El-mümin Allah'ın ismidir. Dolayısıyla Allah takva ve mağfiret sahibidir buyurur. Bu da Allah'ın evet, fiilidir isimlerindeki tecellisidir yani. Allah'ı veli olarak kabul etmek demek, Allah'a sorumluluğunu, yani velayetini Allah'a teslim etmek demektir. Mesela bir çocuğu okula götürüp kaydederken ne denir? Velisi kimdir? Yani bundan sorumlu olan kimdir? Allah'ı veli olarak kabul etmek demek, sorumluluğunu Allah'a teslim etmek demektir. Yani, Ya Rabbi, ben sana aitim. Sen nasıl emredersen, nasıl istersen, ben öyle yaparım. Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek demektir. O'nun büyüklüğünü kabul etmek demek, Allah neyi vahyetmişse, Peygamberiyle neyi göndermişse, Peygamberi nasıl öğretmişse, onu öyle kabul edip, öyle yapmaya, öyle olmaya çalışmaktır. Yoksa Allah'ı veli olarak kabul etmemiştir. Ne Allah onun velisi olur, ne de o Allah'a veli olur, dost olur. Eğer veli olarak kabul ediyorsa, ona güvenmesi gerekir. Güveninin kendisinden daha fazla olması gerekir. Bu da imanı gerektirir. Allah'ı kendisinden daha çok sever, kendinden daha çok Allah'a güvenir. Dolayısıyla o Allah'ı veli olarak kabul etmiştir. Eğer biri kendi hayatındaki her türlü yetkiyi Allah'a teslim etmiyorsa Allah'ı veli olarak kabul edememiş demektir. Dolayısıyla Allah benim velim olsun, bana veli olsun, bana dost olsun diyemez. Çünkü Allah'ın ona dost olabilmesi için önce onun Allah'a Velayetini teslim etmesi lazım. Dostluğunu kabul etmesi lazım. Bir kul, Ya Rabbi ben sana güvenmiyorum. Kendimi sana teslim etmiyorum, edemiyorum. Kendi hayatım hakkındaki iyiliği, güzelliği, hayrı ben senden daha iyi biliyorum. Onun için sana teslim olmuyor, olamıyorum diyorsa, Allah'ı veli olarak kabul edemedi. Allah benim velim olsun diyemedi. Veli olmak demek, Allah'ı bütün isimleriyle kabul edip, el-esmaul husna da kabul edip, bütün isimlerinin, her bir isminin tecellisine razı olmaktır. Eğer Rabbine iman ettiyse, Rabbini sevdiyse, eğer onu vekil olarak kabul edip, ona güvendiyse, bu durumda ne yapar? onun her tecellisine, her muamelesine razı olur. Mutlaka onda bir hayır vardır. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir, siz bilmezsiniz, Allah bilir. Üç türlü velayet vardır. Velayetin de dereceleri vardır. Cennette bin derece vardır. Aynı şekilde velayetin de dereceleri vardır. Tıpkı cennetteki dereceler gibi. Cennetteki dereceler ne kadarsa velayetin de veli olmanın da dereceleri o kadardır. Genel olarak üç bölümde toplanır. Bunlardan bir tanesine genel velayet, velayeti amme denir. Biri İslam'ın dairesine girdiğinde ben İslam'ı kabul ediyorum deyip o İslam'ın dairesine girdiğinde o velidir. Genel man manadaki velidir. Allah bir veli olarak ona muamele eder. Bundan sonrası ona aittir. Allah her türlü dostluğuyla muamele eder ve onun her muamelesi dostluğundan, velayetindendir. Mesele, kulun onu kabul edip etmeyişidir. Kabul ettikçe, boyun büktükçe, sevdikçe o da Allah'ı veli olarak kabul edip bir dost gibi, bir veli gibi davrandıkça ne yapar? İlerler. İlerleyince, itminan mertebesinde velayet-i has denen özel velayet. Özel manadaki veli olur. Tabii ki bunun için nefsin mertebelerini bir bir geçip dördüncü mertebeye gelmesi gerekir. Dördüncü mertebe tam ortadaki mertebedir. İtminan'a erdiğinde, gönül mutmain olduğunda, nefis mutmain olduğunda, Allah ile mutmain olduğunda, Allah'tan emin olduğunda, Allah'a güvenip, Allah'ı vekil olarak kabul ettiğinde o artık özel manadaki velidir. Böyle bir velinin hali nasıl bir haldır? Her konuda her ne olursa olsun Allah der, Rabbim der. Rabbim razı olsun, her ne olmuşsa Rabbim mutlaka güzel yapmıştır. Her konuda mutlaka Allah'ın bir ismi önüne gelir Allah bu ismiyle, bu güzelliğiyle tecelli etmiştir. Bütün güzellikleri Allah'tan bilir. Bütün eksiklikleri, yanlışları da kendinden, nefsinden bilir. Yani bütün güzellikler, hayırlar size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Ayeti onda tecelli eder. O ayetle o ayete iman etmiş ve mutmain olmuştur bir kere. <gülüyor> Orada yolculuk devam eder. Ondan sonra zaten nefis mertebelerinden raziye, merziye, kamile gelir. Bu da hasıl has olan, daha özeli, özelden de özel olan velayet gelir. Allah'a dostluk. Bundan sonra Allah sırlarını onunla paylaşır. Aynı şekilde kalbinde yedi mertebesi vardır. Bu yolculuğu bir de kalbinde yapar. Yani velayeti kazanırken, veli olurken bir de yolculuğu kalbinden yapar. Nasıl yapıyor? Kendi kendine mi yapıyor? Hiç kimse kendi kendisine bu yolculuğu yapamaz. Önce onu söyleyeyim genel manadaki velayeti yani velayeti amme genel velayeti zaten iman ettiğinde, kabul ettiğinde ilk adımda onu hemen alır. Nefsin mülhime makamında yani emareden levameye sonra mülhimeye kadar kendi çabasıyla, gayretiyle gelir. Çaba gayret sarf ediyor çünkü ondan sonrasını yürüyemez. Ondan sonra o yolu yürümüş olan bir müşid-i kamile ihtiyaç vardır. Allah'ın bu sorumluluğu verdiği bir veliye, bir müşid-i kamile ihtiyaç vardır. Allah'ın adeti böyledir. Her şeyi bir vesileyle yaratır. Bunu da müşid-i kamil vesilesiyle veriyor, ikram ediyor, taşıttırıyor yani. Yolculuk yaptırıyor. Çünkü ondan öteye artık, Okul aklını kullanmıştır, çabasını, gayretini sarf etmiştir, gücü oraya kadardır. Ondan sonra yardıma ihtiyacı vardır. Bu nefis yolculuğunu yaparken aynı şekilde bir de kalbinden bir yolculuk yapar ki bu hemen hepsi müşrik hamile aittir. Sadece tabi olanın onu dinleyip kabul etme meselesi vardır. Gönlünü ona açma meselesi vardır. Müşir-i Kamil bunu sohbetiyle yapar. Bunu manevi nazar deyince bu bir gönül bakışıdır. Ve bu bakış onun elindeki bir bakış değildir. Yalnız bu bakış Rabani bir bakıştır çünkü. ile beraber bunu yapar. Bu yolculuk nasıl yaptırılır ona? Önce, birinci derecede kalp makamı vardır. Önce onu kalbine yönlendirir. Onun için herhangi bir şeyi anlatırken, ebedi hayatı için, vuslat yolculuğu için, velayeti için onu can kulağıyla dinlemeli, gönlünü açıp anlamaya çalışmalıdır. Önce onun kalbiyle ilgili nasıl bir sorun varsa onu düzeltir. Ama bunun için Mutahakun'un da teslim olması gerekiyor, ona müsaade etmesi gerekiyor. Kalbi ile ruhu arasındaki perdeyi kaldırır. Onun için kalpten hemen sonra evet, ruh makamı gelir. Yolculuk ruhun özünde devam eder. Onun peşinden gelecek makam sır makamidir. Bir dahaki makam sırrın sırrıdır, dördüncüsü. Beşincisinde hafa makamı vardır, gizli. Bir sonrasında ahfa mertebesi vardır, gizinin en gizlisi. Allah'ın tecelli ettiği makamdır bu. Kulun arşının olduğu bir makamdır. Ondan sonrası nefsi küldür. Allah bütünüyle oraya tecelli eder. Bu kalktaki yolculuğu söyledim. Müşid-i evet, Kamil onu yaptırır. Yapılması gereken şey onu dinlemektir, kabul etmektir. Onunla beraber bu yolculuğu yapmaktır. Başka bir şekilde söyleyeyim. Mülçül-i bunların hepsini bir anda da yaptırır. Ama o bunu muhafaza edecek durumda değildir. Bunun için hemen bizi kabul eden her bir kardeşimiz için mutlaka bunların hepsi gerçekleşmiştir yalnız. Mesele onun orada durabilmesidir, o makamda durabilmesidir. O manevi hali koruyabilmesidir. Genel bir bilgi olsun diye söyledim bunu. Eğer böyle bir yolculuk olmazsa ne olur? İnsan kendini tanıyamaz. Rabbini tanıyamaz. Hayati anlayamaz. Bu yolculuk arşa doğru bir yolculuktur. Kendi arşına dolayısıyla manevi olarak arşa doğru bir yolculuktur. Eğer Böyle bir yolculuğu yoksa onun ne yapar? Bu sefer aşağı doğru bir yolculuk yapar. Meşgul olduğu, zikrettiği, peşinden koştuğu her ne olursa olsun, onun o yolculuğu onu şeytana dostluğa götürür. Kaybetmeye götürür. Ya da çer çöp olmaya götürür. Bir de bakar ki hayatının sonuna gelmiştir ama hiçbir şey kazanamamıştır. Ne kendini bilmiş, anlamış, ne Allah'a doğru bir yolculuk yapıp, Allah'ın yakınlığını kazanmış, velayetini kazanmış. Ama şeytana dost olmuştur, arkadaş olmuştur, beraber olmuştur onunla. Kendine göre bir şeylerin peşinden koşmuştur. Kendisine yazlık etmiştir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, siz şimdi Allah'ın dostluğunu bırakıp şeytani ve mi dost ediniyorsunuz? Bu zulümdür dedi. Bu sizin kendinize yaptığınız zulümdür. Bu ne kötü değişmedir. Ne kötü değişme. Allah'ın velayetini, dostluğunu şeytanın dostluğuyla değiştiriyorsunuz. Allah'ın dostluğunu bıraktığında, şeytanın dostluğundan başka bir şey kalmıyor çünkü. Ne diyoruz? Tarikat diyoruz, tasavvuf diyoruz, mezhep diyoruz, meşrep diyoruz. Tarikat demek, yol demektir. Allah'a giden yol anlamında kullanılıyor tarikati olmayan, yolu olmayan hiç kimse yoktur. Herkesin gittiği bir yol vardır. Ama şeytan ne diyor? Biri Allah yoluna girdiğinde bin bir türlü vesvese öğretir. Oraya gitme, şöyle olmuş, böyle olmuş, dünyayı kaybedersin, yok şöyle zarar görebilirsin. Söyle, bin bir türlü vesvese öğretir. Ya nereye gideyim? Gel, gel, ben sana yolu gösteririm. Yola gitme, yola gitme derken kendi yoluna davet eder. Ne yapayım? Hayatı nasıl yaşıyorsan yolculuğu öyle yapıyorsun. Herkes birbirine yol gösterir ve herkes mutlaka bir yolu gider. Nasıl gider yolu? Ömür aktıkça, gün sabah olup akşam olunca sen o günü yürüdün. Sabahtan akşama yürüdün. Manevi olarak bir yolculuk yaptın. O bir gün bembeyaz bir sayfa gibi önüne geldi ve sen oraya yazdın. Amelini yazdın. Niyetini yazdın. İmanını yazdın oraya. Ve bu senin yolculuğundur. Ömür yolculuk demektir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, dünyada bir yolcu gibi durun. Yolcusunuz. Yolcuysa, yolcunun yolu vardır. Yani gittiği bir yol vardır. Yol, tarikat demek, yol demektir. Eğer bu yol, bu tarikat tasavvufi içine alıyorsa, tasfiye ediyorsa, Nefsi teskiye ediyorsa, düzeltiyorsa, evet, bu durumda bu ne olmuş olur? Allah'ın yolu olmuş olur. Evet. Herkes hayatı yürüyor, yolculuk yapıyor. Herkesin gittiği bir yol vardır. Onun için herkesin bakması lazım ki, onun gittiği yol Allah'a mı gidiyor yoksa Allah'tan başka tarafa mı gidiyor? Onun gittiği yol her gün biraz daha onu Allah'a yaklaştırıyor mu? Yoksa Allah'tan uzaklaştırıyor mu? Herkes biliyor ki güzel yaptığında, doğru yaptığında Allah'a yaklaşır ve bu Allah'a olan yakınlığı tadar. Allah bunu ona tattırır. Rabbine dönüp Rabbim dediğinde Rabbinin yakınlığını tadar. Ama uzaklaştığında da kendini kütük gibi hisseder, çabasını, gayretini sarf eder ama bir türlü Allah'a yakınlığı tadamaz. Anlaması gerekir ki ters tarafa gitmiş. Başka tarafa dönmüş. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor İnsan kendi kendisine, kendi nefsi üzerinde şahittir. Bunu biliyor. Evet. Manevi yolculuk iki şekilde yapılıyor. Biri muhabbetullah yolu, biri de havfullah yolu. Yani muhabbetullah yolu demek, İmam yolu, iman sevmekti, aşk yolu. Allah müminlerin velisidir. Allah o muhabbete sahip olanların velisidir. İkincisi, hafullah yolu, yani kendini koruma yolu, takva yoludur. Her ikisi de insanı ne yapar? Velayete taşır, veli yapar. Onun için Allah müminlerin velisidir müttakilerin, takva sahiplerinin bölümündür. Dolayısıyla, tasavvuf dediğimiz, tarikat dediğimiz, muhabbetullah yolu dediğimiz, kaufullah yolu dediğimiz, hepsi aynıymış ve biriymiş. Aslında, o kaufullah yolu da Rabbini sevdiği için onu kaybetmekten korkar. Yani, yol Kur'an yoluymuş. İman yoluymuş, takva yoluymuş. Eğer insan takva yolunu ya da muhabbetullah yolunu tercih etmezse ne olur? Allah'ı tercih etmemiştir. O Allah'a değil şeytana veriyor olur. Bunun için de mutlaka başlangıç itibariyle bakışımızı değiştirmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. Doğru bakmayan doğru göremez, doğruyu göremez, anlayamaz. Bakmamız gereken yer neresidir? Kime bakmamız gerekir ya da Allah'a? Allah bize neyi nasıl gösteriyorsa onu öyle görüp öyle anlamamız gerekir. Bunun içinde mutlaka peygamberini tanımamız gerekir. Onun bakışını bir beşer olarak görüp anlamamız gerekir. Kendi seviyemizde Allah'ın vahyini anlamamız gerekir. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını anlamamız gerekir ki Allah ile bakabilelim. Resulullah Efendimizle bakabilelim. Bir mümin olarak, bir müttaki olarak, takva sahibi olarak sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan biri olarak bakıp görebilelim, anlayabilelim. Ama baktığımızda, genel olarak baktığımızda böyle bir bakışa, rabani bir bakışa sahip olmadığımızı görüyoruz. Müminlerin birbirine bakışında mümince bir bakışa sahip olmadığını, rabani bir bakışa, peygamberi bir bakışa sahip olmadığını görüyoruz. Ve bunu biliyoruz. Her birimizde bu konuda birçok eksiklik vardır. Onun için başlangıç itibariyle yapmamız gereken şey bakışımızı düzeltmektir. Doğru bakıp, doğru anlayıp, doğru muamele edebilmektir. Allah'a göre kendimize baktığımızda neyi görmemiz gerekir? Ben Allah'ın kudret eliyle yaratmış olduğu yeryüzündeki halifesi, kendisinden ruh nefrettiği, melekleri secde ettirdiği, bütün varlığı, mahlukatı hizmetine verdiği velisi, veli olarak, dost olarak kabul ettiği abdi, Allah'ın sevdiği, benim de sevmem gereken Rabbim Allah'tır. Veli olarak kabul etmem gereken Allah'tır. Kendisine itaat etmem gereken Allah'tır. Kendisine tabi olmam gereken, uymam gereken, kendisi gibi olmam gereken de onun nebileridir, resulleridir. Dolayısıyla evet, Resulullah Efendimiz'dir. Demesi lazım. Yani kendini bir yere koyması lazım önce bulunduğu yeri bilmesi lazım. Dolayısıyla o bulunduğu yere layık olduğu şekliyle düşünüp, konuşup, amel etmesi lazım. İnsanlara bakınca nasıl bakması gerekir? Her birine kendisine baktığı gibi bakması gerekir. Eğer birileri yanlışa düşmüşse bilmeli ki o Şeytana uymuştur, şeytana tabi olmuştur veya şeytana abd olmuş, kul olmuştur, şeytana dost olmuştur. Allah'ı bırakıp Şeytan'ı veli edinmiş, kendisine zulmetmiştir. Bilerek veya bilmeyerek. Ona düşen nedir? Kardeşine de yardım etmektir. Onu ona hatırlatmaktır, tanıtmaktır. Özellikle müminler birbirine bakarken bu bakışla bakamıyor. Cemaatler birbirine bakarken böyle bir bakışla bakamıyor. Neden? Allah'a göre bakmıyor da ondan. Nefsine göre bakıyor, şeytana göre bakıyor. Adi cemaat ama... Allah'a ve Resulüne itaat eden cemaat değildir. Allah'ın Resulüne tabi olan cemaat değildir. Evet, nasıl ki Allah Resulullah Efendimiz için alemlere rahmet dediyse ve ma erselneke illa rahmeten alemin evet. ben seni alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Sen alemlere rahmetsin. Alemlere bir kişiye değil. Bin kişiye değil. Bir aleme değil. Alemlere. Bütün alemlere. Eğer o alemlere rahmetse bize de düşen alemlere rahmet olmayı kabul etmektir. Ona tabi olmak böyledir. Ne kadar? Gücümüzün yettiği kadarıyla. Yapabildiğimiz kadarıyla. Birilerini, yani cemaatlerden herhangi birini yerden eleştirdin küfürle itham ettin. Ne kazanırsın? Kim kazanıyor? Kimi sevindirmeye çalışıyorsun? Sen kime yardım ediyorsun? Senin vazifen insanları cehenneme göndermek değil, küfürle itham etmek değil ki. Niye küfürle itham ediyorsun öyle? İşte şöyle şöyle yanlışları var. Olur? senin hiç yanlışın yok mu? Yanlışı olmayan kimse var mıdır? Allah bir kule hesaba çekerken günahlarını bir kefeye sevaplarını bir kefeye koyup eğer gün sevaplarından bir tane ağır gelirse yani yüzde 51 iyi yüzde 49 eğer kötüyse Allah onları iyilerden sayıp cennete gönderiyor muydu gönderiyordu niye beş hatayla o hatayla onu öyle küfürle itham ediyorsun yazık değil mi bu bir mümine yakışır mı? Yetmez. Bu ahiretteki hesaptı. Dünyadaki hesap bundan çok daha farklıdır. Nasıldır? Allah iyiliğe, hayra en az bire on veriyor, bire on, bire yüz, bire yedi yüz. Bir de hesapsız veriyor. En az bire ondur. Günah ise bire bir. Kötülüğe, yanlışlığa bire bir yazıyor onu. Bu durumda. Onda bir tanesi iyiyse, dokuzu kötüyse, o cennetliktir. Ahirette hesap görürürken bu böyledir yani. Onda bir iyiyse, o bir iyisine on verilmiş çünkü dokuz tanesi kötüyse on dokuzdan daha fazladır. Allah bize bakışı öğretiyor. Yani senin hesa yaptığın hesap, senin koyduğun ölçü, bu doğrudur, bu yanlıştır, bu iyidir, bu kötüdür derken, senin bu ölçün Allah'ın ölçüsüne uymuyorsa sen müminde değilsin. Sen da değilsin. Sen Allah'ı kabul etmiyorsun. Sen nefsinle bakıyor, şeytanla bakıyor. Sen düşmansın. Ama düşman bir tek şeytandır dedi. Sizin düşmanınız şey, şeytandır dedi Allah. Sen niye şeytana böyle dost oluyorsun? Niye şeytan adına konuşuyorsun? Bu yakışıyor mu? bu Hazreti İnsan'a yakışan bir tavır midir? Bakıyoruz, o cemaat ona saldırıyor, öteki ona saldırıyor, o ona kafir diyor, o ona münafık diyor. Ne oluyor burada? Allah müminler kardeştir demedi mi? Sen onun kalbini yarı baktın mı? Savaş esnasında müşrigin biri kaçıyor, iki tane sahabe onu kovalıyor. Adam bakıyor ki kurtulamıyor. Durup ben Müslüman oldum diyor. O sahabelerden bir tanesi Ösame'dir. Resulullah Efendimiz'in evlatlığıydır. Öylesine ona yakındır. Ösame vurup öldürüyor adamı. Geldiklerinde evet, yolda dönerken her ikisi gidip Resulullah Efendimiz'e durumu izah ediyor. Sahabeden biri durmuş, öteki vurmuş. Hangisi yanlış yapmış? Bunlar emin değiller. Ya Resulullah durum böyle böyle oldu. Acaba hangimiz yanlış yaptı? Ya Resulullah Efendimiz Esame'ye dedi ki şimdi bir kur Rabbim Allah'tır dedi ve sen onu öldürdün ele mi? Dedi ki ya Resulullah yalan söyledi. Baktı ki o bizi zaten öldürüyordu. Kaçtı, baktı ki kurtuluşu yoktur. Yalan söyledi. Ne buyurdu? Sen onun kalbini açtın mı? Kalbine baktın mı sen onu? Nereden biliyorsun? Korkusundan söylemiş. O öyle söyledi, kabul etseydi. Sen kalbini açıp baktın mı? Onun için sormak lazım. Biri birini, birilerini, bir cemaati küfürle itham ediyorsa sormak lazım. Sen onun kalbini açıp baktın mı? Allah sana böyle bir yetki vermiş mi? Yok. Niye öyle konuşuyorsun? Resulullah Efendimiz buyurdu, küfürle itham sözü boşa gitmez. Söz boşa gitmez. Sen biriyle kafir desen, o kafirse o söz ona gider. Birine münafık dedin, o münafıksa o söz ona gider ama o kafir ise o söz ona gider, kafir olmadığı için sana geri döner, sen o sözünle kafir olursun dedi. Sen birine münafık dedin, söz gitti ama da münafık değil, o söz sana geri döner, sen o sözünle münafık olursun. Allah'tan korkmak lazım. Niye bu kadar emin konuşuyorsun? Sonra seni bunu konuşurken, böyle saldırırken ne kazanıyorsun, kim kazanıyor senin bu tavrından, sen neyin peşindesin? Oysa ki Allah tefrika yapmayın dedi, bozgunculuk yapmayın dedi, arayı bozmayın dedi, müminler kardeştir. Kardeş olmaktan başka hiçbir şey değildir dedi, öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi. Sen arayı bulmak, şöyle dursun, arayı bozmaya çalışıyorsun. Bu durumda sen şeytana uymuş olmuyor musun? Sen Allah'ın emrini yok sayma benim. Onun için ısrarla ne diyoruz? Kim? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, o bizim kardeşimizdir. Onun için bu kadar ısrar ediyorum. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Eğer şu anda Müslümanlar böylesine rezil ve rüsvay olmuşsa, zelil olmuşsa, daha doğrusu Allah onları zelil halde bırakmışsa, kardeş olamadıkları için, birbirlerine kardeş olarak bakamadıkları içindir. Bakıyoruz, o da mümin, Müslüman, öteki de mümin, Müslüman, o ona kafir diyor, o ona münafık diyor. Hiç yakıştı mı bu böyle? Sen onun neresine baktın öyle söyledin bunu? Gerçekten ben merak ediyorum yani. Nereye bakıp hangi haline göre hüküm verdinse? İşte şöyle yanlış yapmış. Olur, yapsın bir yanlış. Başka şurada yanlış yapsın olsun. <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor mu? Diyor. Allah'ın hesabını yapıyor mu? Yapıyor. Seni gibi yapmayabilir. Yani ile de senin gibi mi yapması lazım? Yani senin mezhebinde, senin meşrebinde, senin tarikatında, senin partinde mi olması gerekiyor? Senin gibi mi düşünmesi gerekiyor? Yok. O Allah'ın kurudur. Önce onu kendine kıyaslama. Önce onu Allah'a göre bir anda bakayım. O Allah'ın kurudur, Allah onu yaratmış. Onu Hazreti İnsan olarak yaratmış. Ona göre ona akıl vermiş, Allah'ın okul üzerinde bir muradi vardır. Sen niye onunla Allah arasına giriyorsun? Allah'ın onu öyle kabul etmeyeceğini kim söyledi sana? Öyle değil mi? Evet. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen, kardeşimizdir. Mümin ve Müslüman olarak kabul ediyoruz. Yoru ne olursa olsun, partisi ne olursa olsun, meşrebi ne olursa olsun. Hiç kimseyi hiçbir şekilde küfürle itham etmiyoruz. Kardeş olarak kabul ediyoruz. Ben anlaşılsın diye bunu söyledim böyle. Eğer kardeşlerimiz bize uyacaksa bakışlarını düzeltmeleri gerekiyor. Öyle ki Allah'ın huzurunda mahcup olmasınlar. Zor durumda kalmasınlar. Hesaplarını verebilsinler. Allah'a yaklaşabilsinler. Yanlışlarını Allah ile aralarına koymasınlar. Bu senin işin değil. Sen niye insanı böyle hesaba çekiyorsun? Hesaba çekmek Allah'a ait değil midir? Allah hep beraber Allah'ın ipine sıkı sarılın dedi mi? dedi. Allah'ın ipi, Allah'ın kitabidir. Allah'ın ipi canlı Kur'an, Resulullah Efendimiz'dir. Biri Kur'an'ı kabul etti, Resulullah Efendimiz'i kabul etti. Ne kadar sarılmış o da ona ait olsun. Bize düşen Allah'ın ipini göstermektir. Allah'ın vahyini ortaya koymaktır. Peygamberin hayatını ortaya koymaktır. Gelin hep beraber sarılalım demektir. Biri az sarılır, biri çok sarılır, biri sarılamaz. Yapamıyorsan yardıma ihtiyacı var, yardım etmen gerekir. Onu küfürle itham etmek değil. Mesela isim vererek kimse hakkında konuşmak istemiyoruz. Ama her bir cemaat için bu böyledir. Her birinin yaptığı bir güzellik vardır. Her biri o yaptığı güzellikten dolayı Allah'ın rahmetini umuyor. Ve oradan Allah'ın rahmeti gelir. Kıyamet günü Allah onu hesaba çekerken Allah'ın huzurunda herkesin konuşma hakkı vardır. Allah bu hakkı ona veriyor. Kulum seni dünyaya gönderdim. Sana şöyle nimetler ihsan ettim. Söyle bakayım ne yaptın? Kul ne yapmışsa başlayacak onu saymaya. Ya Rabbi senin için böyle yaptım. En güzel şekilde oradan kazanacağını düşünmüş. Ya da gücü ona yetmiş. Mesahadet odayla olsun. Bu hesabı kim görüyor? Allah görüyor. Bize düşen kulların hesabını görmek değildir. Allah bize böyle bir hak, böyle bir yetki vermemiştir. Yarın kıyamet günü bunu göreceğiz. Hiç ummadığımız insanlar cennete giderken, bu cennetliktir dediklerimiz, sırf bu hallerinden dolayı evet, kaybettiklerini göreceğiz. Çünkü onlar Allah'a ters düşmüş. Allah'ın rahmetini sen mi dağıtıyorsun? Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır, her şeyden geniştir buyurdu. Bırak Allah'ın kulları cennete gilsin. Niye ile de cehenneme göndermeye çalışıyorsun? Onun için bakarken bir veli gibi bakmak gerekiyor. Ben velinin bakışını anlatmaya çalışıyorum. Şeytan gibi değil, veli gibi bak. İnsana dost gibi bak. O senin dostun, o senin insan kardeşin. Önce ona insan kardeşin olarak bak. Şeytanın bakışıyla bakarsan kötü görürsün, yanlışı görürsün. Ama sen Rabbani bir bakışla bakarsan, rahmetle bakarsan, rahmetendil aleminle bakarsan neyi göreceksin? Güzellik göreceksin. Yanlışa, yanlışı görmeye odaklı bir bakış değil, güzelliği, güzeli, hayri görmeye odaklı bir bakışa sahip olmamız lazım ki biz veli olabilelim. Allah'ın velayetini kabul etmiş olalım. Yoksa sağa sola saldırıp şu yanlış yaptı, bu yanlış yaptı. Sen ne yapıyorsun? Senin neyin doğruyudur Neren doğruydur? Kimin neyi var? Bütün iyilikler, bütün güzellikler size Allah'tan bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Eğer sen kendinle kalırsan, kötülükten başka, yanlıştan başka bir şey yok sende. Allah sana güzellik vermişse, Güzellik yapmayı ihsan, ikram etmişse buna hamd etmen lazım, buna şükretmen lazım. Şükür bu değildir. ham bu değildir. Nedir bu? Bu taassüptür. Bu kendini beğenmektir. Asabiyettir bu. ırkçılıktır bu. Cemaatini beğenmek, mezhebini beğenmek, tarikatını beğenmek, ırkını beğenmek fark etmiyor ama. Bunu yapanlar cahiliye ölümüyle ölür buyurdu Resulullah Efendimiz. Yani müşrik olarak ölür. Müşrik. Sen şeytandan yana durmuşsun. Sen dostunu, düşmanını seçemiyorsun. Veli'ni seçemiyorsun. Sen şeytana veli olmuşsun. Kendimize göre bakıp hüküm verebiliriz. Ama verdiğimiz hüküm Allah'ın hükmüne uymadıysa Allah'a ters düştük. Yazık değil mi? Hüsnüzanla baktığımızda, güzel baktığımızda hiçbir şey kabul etmeyiz. O bizim kendi güzelliğimiz olur. Ama suizanla baktığımızda, kötü baktığımızda eğer hataya düştüysek kötü duruma düştük. Allah'a ters düştük. Allah sizden bir cemaat başka bir cemaati çekiştirmesin dedi. Gıybet yapmayın haramdır dedi. Ölmüş kardeşinin etini yemektir, insanı çekiştirmek dedi. Evet. Ama bakıyorsun, bunu ibadet olarak yapıyor. Ben diyor, düzeltiyorum işi. Sen neyi düzeltiyorsun? Şeytani bir bakışla bakıp, kardeşini cehenneme göndermeye çalışırken, neyi düzeltiyorsun? Kim... Böyle düzeltmiş. Böyle bir düzeltme var mıdır? Sen kime uyup düzeltiyorsun? Sen kime tabisin? Senin peygamberin böyle mi yaptı? Evet. Herkes kendinden sorumludur. Herkes kendi hesabını görmelidir. Ben ne yapıyorum demelidir. Değil. Kendini düzeltmelidir. Önce bakışını... Sonra o, konuşmasını, düşünmesini, amelini düzeltmelidir. Allah'a göre yapmalıdır yani. Allah'ı veli edinmeli, şeytanın velayetini asla kabul etmemeli, ondan uzak durmalıdır. Dost olarak Allah'ı bilmeli, düşman olarak da insani değil, şeytani bilmelidir. İnsan hangi halde olursa olsun... O senin kardeşindir. Bu Fir'an da olabilir. Allah iki peygamberini Fir'an'a gönderip imana davet ediyor. Senin yapman gereken şey budur. İmana, Allah'ı sevmeye, Allah'a itaat etmeye, cennete davet ediyor. Hazreti insan olmaya davet ediyor. Sen cehennemlisin deyip ona küfretmiyor, hakaret etmiyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mümin, müminin aynasıdır. Aslında kendini görüyor. Çirkinlik onun bakışında bir başkasına bakarken kendi çirkinliği, gönlündeki o kiri görüyor. Pisliği görüyor. Kendini görüyor. Güzel olanlar güzel bakar. Güzel görür, güzelliği görür. Dolayısıyla insana bakarken de bu böyledir. Cemaatlere bakarken de bu böyledir. Evet. Bakarken onların yanlışlarını değil, güzelliklerini görmeye çalışmak lazım. Kardeş olmak lazım. Birbirimize veli olmamız lazım. Çünkü Allah böyle bir ayet-i müminler birbirinin velisidir. Eğer birbirimize veli olamadık, dost olamadıksa mümin de olamıyoruz. Onun için her mümine dolayısıyla her veliye lazım olan nedir? Mümince bir bakış. Birbirimizi veli olarak kabul edişimiz. Allah'ın veli ismiyle ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım inşallah. veli veliyyüllezîne amelu. Allah müminlerin velisidir. Allah velayetini nasıl gösteriyor? Allah senin müminlerin velisidir. Senin de veli olman lazım. Allah'ın veli ismini sende tecelli etmesi lazım. Bunun için ne yapman lazım? Allah onu beyan ediyor. Ne yapıyor Allah? Velayetini gösterirken. Yuhrijuhum min ez-zulumati ila'n-nur. Allah karanlıklardan nura çıkarır. Batıldan hakka çıkarır. Küfürden imana çıkarır. velayetini, dostluğunu gösterip insanı ne yapıyormuş? Karanlıklardan nura çıkarıyormuş. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُونَ تَغُوتُ Kafirler de تَغُوت'ın velisidir. Tâghut demek Allah'tan başka her şey demek. Hak'tan başka her şey demek. Şeytanın ihvası demek. Şeytanın verdiği her türlü vesvese. Kafirler de Allah'tan başka seçtikleri dost, veri kim olursa olsun, onun dostudurlar. Yükrücünehüm nuri ile zulümat. <gülüyor> Onlar da nurdan karanlıklara çıkarır. Ya Allah'a vali olursun, mümin olursun, karanlıktan nura çıkarsın Allah ile, Allah'ın ile, Allah'ın peygamberiyle ya da tağuta, Allah'tan başka şeylere dost olmuşsun, o dost olduğun kim olursa olsun, Allah'tan başka ne olursa olsun, o da seni aydınlıktan, nurdan karanlıklara çıkarır. Herhangi bir karanlığa seni sevk eder, çıkarır. اُولَٓئِكَ اَسْحَابُ النَّارِ Onlar ateş ehlidirler. hum فِيهَا خَالِدُونَ Onlar orada ebedi olarak kaldırlar. Eğer Allah ile beraber karanlıklardan nura çıkmadıysa, Allah'ın vahyinin nuruyla aydınlanmadıysa, Allah'ı veli olarak kabul etmediyse, kabul ettiği velilik ne olursa olsun, kime ait olursa olsun, o da onu nurdan karanlıklara, Çıkarmıştır. Onlar ebedi olarak cehennemliktir dedi Allah. İnnehum lem yu'nu anke minallahi şey'a Onlar Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi senden savamazlar, uzaklaştıramazlar. Allah sana bir bela verdiğinde, musibet verdiğinde Allah'tan başka hiç kimse o veli edindiğin Dost edin, hiç kimse seni kurtaramaz Allah'tan. Ve inne'z zalimine ba'duhum eulay'i ba'd. Zalimler birbirlerinin velileridir. Birbirlerinin dostlarıdır. Kim zalimlere dost olursa o da aynı şekilde onlardan olmuş olur. Vallahu veliyul Müttakin Allah müttakilerin velisidir. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip gereğini yerine getirmeye çalışanların velisidir. Kendisine zulmedenlerin, başkalarını da zulme davet edenlerin değil. Onlar da birbirlerinin dostları, birbirlerinin velileridir. Ela inne ayolli <gülüyor> Allahi la kufun Alleyhin, Allah dikkat edin dedi, uyanın, gözünüzü açın, anlamaya çalışın. Allah'ın velileri için, evliyası için, onlara bir korku herhangi bir şekilde bir korku yoktur. Wallahu yahzenun, onlar mahzun da olmazlar. Bu hem bu dünya için böyledir, hem ahiret için böyledir. Allah dikkat et dedi. Bunu görmeye, bunu anlamaya çalış dedi. Evet, kesinlikle onlara korku yoktur, mahzun olmazlar. Korku yoktur. Gelecekteki durum içindir. Mahzun olmak geçmişteki durumu içindir geçmişinden dolayı mahzun olmuyor. Neden? Çünkü öyle bir dönüşle Allah'a dönmüş dönmüş ki geçmişi sildi. Rabbini biliyor, tanıyor. Onun gafur, gaffar olduğunu biliyor. Tevvab olduğunu, afu olduğuna iman etmiş. Onun için geçmişinden dolayı mahzun olmuyor. Allah mahzun olma dedi. Geleceği için korkmuyor ve endişe de etmiyor. Neden? Çünkü Allah'ı seviyor. Seven, sevgilisinden korkmaz. İman etmiş ki, Allah mümindir. Allah onu sevdiği için, o Allah'ı seviyor. Bundan emindir. Sevgisine, Allah'a olan imanına güveniyor, emindir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah bir, kolun, bir kuluna İki korkuyu yaşatmaz. Yani dünyada korkanlar ahirette korkmaz dedi. Hem dünyada korksun hem ahirette korksun bu iki korku oldu dedi. Eğer dünyada korktuysa, dünyada mahzun olduysa, boynu büküldüyse, Rabbine boynu büktüyse, ya Rabbi yanlış yaptım, eksik yaptım deyip mahzun olduysa, korkup endişe ettiyse, imanından, mümin olup olmamaktan, münafık durumuna düşüp düşmemekten korkup endişe ettiysen, ahirette korkmaz ve mahzun olmaz. Ama burada pervasızca konuştuysa, böyle bir derdi olmadıysa, bilsin ki ahirette korkacak. Bu her bir kuru için ya dünyada ya ahirette böyle bir korku vardır. Dünyada korkanlar, mahzun olanlar, ahirette korkmaz ve mahzun olmaz ve bunlar velidir. Ama dünyada böyle bir endişesi yoksa, bilmesi lazım ki, hem korku, hem de mahzun olmak onu bekliyor. Evet, ayet devam ediyor. Kimdir bu veliler? Kendilerine korku ve mahzun olmak olmayan veliler kimlerdir? ellezine amenu ve kanu yettequ onlar iman edenler ve muttakı olanlardır Allah'ın velileri iman edip muttakı olanlardır yani o sorumluluğunu imanının sorumluluğunu yerine getirenlerdir Lehumul busra fi'l hayati dunya onlara dünya hayatında müjdeler vardır ve fil ahireti Ahirette de müjdeleri vardır. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde, vaadinde değişiklik olmaz. Yani bunu söyledimse bu sözümü değiştirmem dedi Allah. Zalke hu vel azim. İşte en büyük kurtuluş, en büyük saadet, en büyük mutluluk budur dedi Allah. Allah'a veli olmak, iman edip takma sahibi olmak hem dünyada hem ahirette müjdeyi almak. Evet. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayeti tefsir ederken sahabe soruyor, kimdir bunlar ya Rasulullah? Dünyadaki müjde nedir diye sorulduğunda ne buyurmuştu? Salih rüya demişti. Salih rüya. Rüya demek görmek demek. Rüyet görmek demektir. Rüya evet. görülen şey demektir. Bu uyurken de olur, uyanıkken de olur. Allah onu müjdeliyor. Bazen bu müjdeyi kendisine verir, bazen biriyle verir. Herhangi biriyle verir. Yani rüyada veya uyumadan gördüğü rüyada kardeşlerimizin tefekkür esasında, zikir esasında gördükleri gibi. Her ikisi de görmektir. Ya uyumuştur, görmüştür veya uyanıkken görmüştür. Her ikisi de rüyadır, görmektir, rüyettir. Allah onu müjdeler. Mesela neyle müjdeler? Resulullah Efendimiz'i görür. Müjdeler. Bu bir müjdedir. Veya Allah onu herhangi bir şekilde, herhangi bir ismiyle tecelli eder, müjdeler. Melekler müjdeler veya o manevi hal içinde bir şey görmesi gerekmiyor. Allah hitap eder müjdeler. Biz bunları söylerken birileri İslam'ın özünü anlamamış. Allah'ın muradını anlamamış. Kendini bilmemiş, tanımamış. Birileri çıkıp bu görmek olmaz, bu yanlıştır. Bakıyorsun ki müsbütün, yani bir eksik, kendisine göre bir eksik veya bir yanlış gördüğünde ya da bir şeyi anlamadığında bütün ülesile Müslüman olmaktan bile çıkarır. Küfürle itham eder. Evet. Böylelerine vereceğimiz cevap, yani sen görsen ben ne yapayım, benim ne suçum var? Sen görmedin diye böyle bir şeyin olmaması mı gerekir? Ya da sen öyle bir kendini, öyle bir görüyorsun ki, eğer böyle bir şey varsa önce benim görmem lazım diyorsun, öyle mi? Allah'ın kelamına bakıp oradan anlaman gerekiyor. Allah'ın kulu üzerindeki muradi ona abd olması değil midir? Abd olmak demek, sevmek demek, aşık olmak demek, yanmak demek. Öyle bir aşk, öyle bir muhabbetle yanacak ki onda aşktan başka bir şey kalmasın, onun benlik perdesini erilsin onu Allah ile muhatap etsin. Kul budur, abd budur öyle resmi, öyle taklit yaparak, işte biz bunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız, cenneti kazanacağız. Sen cenneti, kokusunu alamazsın, kokusunu. Önce bir insan olmanın kokusunu al, insan. Önce bir insan ol. Evet. Allah'ın vaadinde kelimelerinde, Değişiklik bulamazsın dedi. İnna lehu Lәh mülkü səmavatı və Muhakkak ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yuhy ve yümit, o dirütür, o öldürür dirilten de öldüren de odur. Ve me aleküm min dunillahi min veli ve la Sizin için Allah'tan başka ne bir veli vardır ne de bir yardım eden. Sizin veliniz de Allah'tır. Size yardım edecek olan da Allah'tır. Sizin dostunuz da Allah'tır. Neden Allah önce lehul mulku's semavati vel er dedi? Yani sen yerdekini mi istiyorsun, sahibinden istemen lazım, Allah'tan istemen lazım. Allah'a dost olup ondan istemen lazım. Göktekini mi istiyorsun, cenneti mi istiyorsun, gene Allah'tan istemen lazım. Çünkü hepsi O'nundur. Eğer sen O'na dostluğu kazanırsan, yerdeki de senindir, gökteki de senindir. Allah insanı akrını kullanmaya davet eder. Eğer sen iman etmişsen, sana verecek olan Allah'tır. Allah verince kimse mani olamaz. Ama o vermeyince bütün dünya bir araya gelse sana bir şey veremez. Eğer iman etmişsen bunu böyle anlaman lazım. Onun için Allah aklını kullanmaya davet eder. Elen te alim en Allah lehu mulku semavati Allah bilmiyor musunuz Gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir siz bunu bilmiyor musunuz Ve ma lekum min dunillahi min velin ve la nasir Allah'tan başka sizin için bir veli olmadığını, bir yardımcı olmadığını bilmiyor musunuz? Bunu anlamadınız mı? Nesir demek, yardım eden demekti. Oysa ki işi Allah yapıyor. Allah neden nesir dedi? Neden Allah kuluna ben senin yardımcıyım diyor, ben sana yardım ederim diyor. Yani, senin kıpırdaman lazım, kurum diyor. Sen bir şey yap, her neyi yapmak istiyorsan, sen bir yapmaya çalış, ben sana yardım ederim. Sen bir şey yapmaya çalışmazsan, benden onu isteme. Ben öyle havadan sana vermiyorum. Yapmak istediğinde sana yardım ederim. Allah soruyordu, Elem bilmiyor musunuz? Eğer biliyorsanız gerçekten, göklerin ve yerin, mülkün Allah'a aitse, bu durumda neden iman etmiyor, neden takvali olmuyorsunuz? Neden sorumluluğunuzu yerinize getirmiyorsunuz? Neden Allah'ı veli olarak kabul etmiyorsunuz? Eğer biliyorsanız, eğer anlamışsanız, Allah davet ediyor iman etmeye bir de takvali olmaya davet ediyor. İnne awel-nasi bi İbrahim e lel Müşrikler Hazreti İbrahim bizim babamızdır. Biz onun dinindeniz diyorlardı. Kabe'yi miras bize bırakmış. Allah onlara cevap veriyor İbrahim'e yakın olanlar İbrahim'in gerçek dostları dedi ona tabi olanlardır onun devrinde ona tabi olanlardır ve hazel nebi bir de bu nebimdir yani peygamberimdir Resulullah Efendimiz için buyuruyor ve lezine amenu bir de bu peygamberime iman edenlerdir Vallahu veliyul mu'minin. Allah müminlerin velisidir. O zaman müminler peygamberlerin de velisiymiş, yakınıymış, dostuymuş. Uzaktan yani biz akrabayız, biz dostuz. Benim dedem şeyhdi, Benim sıralem peygamber sıralesidir. Böyle demekle Kimse kendini kandırmasın dedi. Ona yakın olanlar, ona tabi olanlardır. Aynı şekilde bu peygamber ve bu peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin velisidir. Allah'ın veli olduğu insanlar kimlerdir? İman etmiş olanlar, peygamberler, peygamberlerle beraber olanlar yani. Sorumluluğunu kabul edip takva sahipleridir. Gerisi, gerisi laf. Zahiri olarak yakınlık kimseyi veli yapmaz. Mümin yapmaz. Cennetlik yapmaz. Mesela bir hep beraber Resulullah Efendimiz'le ilgili bir film çekmişlerdi. Bir karikatör meselesi vardı. Bunu yapanlar kimler? İnsan suretinde insan diye baktığımız kimseler. Eğer biri Allah'ı kabul etmiyorsa, Peygamber'i kabul etmiyorsa, ona insan demek doğru değildir. O beşerdir. İnsan olmayı kabul etmemiş, edememiştir. Bu onun kendi tercihidir. Yani bir eşeğe ile de sen atsın demek olur mu? Olmaz. Ya da bir taşa sen kuşsun desek olur mu? Olmaz. Taş taştır kuş da kuştur yani. Eğer adam insan olmayı kabul etmemişse ben hayvan olmayı tercih etmişim demişse onun nefsinin hali de hangi hayvana benziyorsa o, o hayvandır. Evet birileri böyle bir kriz dediler. Müminler, Müslümanlar ayaklandı. Ne dediler? Peygamberimize sahip çıkın dediler. Sanki biri peygambere bir şey yapıyormuş gibi. İşte tavrınızı ortaya koyun dediler. Tepkinizi gösterin dediler. Mümin aklını kullanandır. Aklını kullanmazsa mümin olmaz zaten. Resulullah Efendimiz, ''Müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.'' dedi. Feraset. Yani müminin önce bir ferasetle bakması gerekiyor. Allah'ın nuruyla bakması gerekiyor. Allah ayet-i kerimede buyurdu ki, ''Bir münafık size bir haber getirdiğinde... Fetebeyyeluh buyurur. Onu beyan et. Onu anla. O haberi getiren bunu neden söylemiş? Önce o haberi getirene onu neden getirdiğini amacının ne olduğunu ondan öğren. O bin türlü şey söylese bile sen müminsün. Ferasetinle bakıp bunu neden yaptığını bilmem lazım. Bunu yapanlar, niye böyle yaptılar? Ne olsun? Yani bundan bunu yaparken, neyi bekleyip umdular? Müslümanlar sokaklara dökülsün diye. Değil mi öyle? Sen de bunu yaptığında, sen ona tabi oldun, sen ona tabi olmuşsun. Bu müminin feraseti değildir. Bu mümince bakış değildir. Bakış bu değildir yani. Hemen gur böyle dökülür ortaya, tamam. İyi bu zaten bunu istiyordu. Sen ona tabi olmuşsun. Onun amacına hizmet ediyorsun. İyi. Yani çıksın biri zaten teknik gelişmiş. Yani bir internette bile, bir bilgisayarda bile sen onu yapabiliyorsun zaten. Çıksın biri öyle yapsın. Hadi seni ortaya döksün. Sen bu kadar küçük müsün ya? Sen bu kadar basit biri misin yani? Bu iş bu kadar basit midir? Sen cevabı böyle mi veriyorsun? Bu nasıl cevaptır böyle? Onun istediğini yapıyorsun, onun amacına hizmet ediyorsun. Ben doğru yapıyorum diyoruz. Bununla beraber eğer birinin niyeti güzelse, düzgünse niyet Aklı o kadar ermiştir, o kadar yapmaya çalışmıştır. Tavrını o şekilde göstermiştir, kabul ediyoruz. Ama niyet önemli burada. Aklını kullanamadı o zaman, o kadar. Durduğu yer yanlışmış, öyle yaptı. Ben de bize göre olan durumu söyleyeyim. Bakışın nasıl olması gerekir? Böyle bir durumda tavrın nasıl olması gerekir? Görünüşe bakılırsa, bunu bile tekrar tekrar ısıtıp önümüze getirecekler. Onun için tavrımız nasıl olmalıydı, bunu bilmemiz gerekir. Böyle bir durumda yanlış yapmayalım diye, şeytana uymayalım diye, şeytana uymuş olanlara hizmet etmeyelim diye. Bakışımızın doğru olup, doğru yapmamız gerekiyor. Mesela eğer tepki gösterilecekse, Tepki meydanlarda değil, başka türlü gösterilmesi gerekirdi. Bunlara cevabı kimin vermesi gerekirdi? Devletin başındakilerinin vermesi gerekirdi. Başındakilerinin. Bu durumda yapılması gereken şey nedir? Arkadaşlar, hep beraber meclise yürüyoruz. Tepki bu olmalıydı. En baştaki devlet olarak tavrini ortaya koysun. Devlet, ...devlete karşı tavrını ortaya koysun. Eğer slogan atacaksa... ...ne demesi lazım? Biz size oy verdik... ...eğer bize hakaret edene eden bir devlete... ...sen de gereken cevabı vermezsen... ...bundan sonra sana oy yok. Baştakiler bunu anlamalıdır. Bir Müslüman olarak... ...Müslümanların... ...eğer peygamberine hakaret edilmişse... Yani devlet bunu yapmazsa herhangi bir birkaç kişi çıkıp bunu yapabilir mi? Yapamaz. Bunu bil, herkes biliyor bugün. Bu durumda cevabın da devlet seviyesinde gelmesi gerekir. Öyle olması gerekir. Yoksa onlara hizmet etmiş oluruz. Eğer soruğun atılacaksa ne demek lazım? Allah okuduğumuz ayette ne dedi? İbrahim'in dostu kimmiş? Velisi kimmiş? Yakını kimmiş? Ona tabi olanlar, bu peygamber ve bu peygambere iman edenler. Dolayısıyla Hazreti İbrahim bizim peygamberimiz ve bizim velimizdir. Hz. İsa, Hz. Musa bizim peygamberimiz ve bizim velimizdir. Bütün peygamberler bizim velimizdir, dostumuzdur. Yapmamız gereken şey, biz Hz. İsa'yı seviyoruz, Hz. Musa'yı seviyoruz. Onlar utansın. Ama siz böyle yapıyorsunuz. Müminin böyle bir durumda kendi güzelliğini göstermesi lazım. Yani onların kazdıkları huyuya kendileri düşmeleri gerekirdi. Müminler, Müslümanlar için öyle barbarmış, öyle şöyleymiş, öyle şiddetten yanaymış deyip diyen seslerimi kesmek gerekiyor. Aştan, muhabbetten, sevmekten yana olduğunu ortaya koymak lazım. Asıl barbarın kim olduklarını onlara göstermek lazım. Eğer evet. sloganı atılacaksa ne demek lazım? Evet. Hz. İsa'yı seviyoruz. İsa bizim peygamberimiz. Ama siz barbarsınız. Bak bizim peygamberimize hakaret ediyorsunuz. Siz insan değilsiniz. Ben olsam tavrımı böyle koyarım. Yani birkaç tane Yahudi, Hristiyan ya da müşrik öyle benim gündemimi belirlememelidir. Öyle istediği zaman böyle kitlenleri topkala döküp onunla oynayamamalıdır. Bu yani bu kadar basit değildir. Vallahu a'lemu bi a'da'ikum. Allah sizin düşmanlarınızı biliyor. Ve kefa billahi veli. Veli olarak o düşmanlarınıza karşı Allah size kafidir. Ve kefa billahi nasir. Yardımcı olarak da Allah size kafidir, yeterlidir. Bu durumda onlardan korkmayın, endişe etmeyin ve o ki indirir yağışı bundan sonra kuruduğunda insanlar ümitlerini kesmişken yağmuru indiren odur ve yayar rahmetini rahmetini yayan odur ve o hamid o sizin velinizdir Veli olan odur. Hamde layık olan odur. Övülmeye layık olan odur. <gülüyor> Lehum darus selam inde rabbih. Rablerinin katında selam yurdu onlarımdır. Ve <gülüyor> huve Onların velisi odur, Allah'tır bir makanu yaamelun neden dolayı yaptıklarından dolayı kazandıklarından dolayı ve bütün yapacakları işlerde onlara veli olan Allah'tır. Allah onlara yardım eder. ittabi'u ma'unzele ileyikum min rabbikum Rabbinizden size indirilmiş olana tabi olun. Vela lattebe'u min dunihi evliya. Ondan başka dostlara uymayın. Ondan başka seni veli edinmeyin. Kalilan ma tezekkerun. Ne de az düşünüyorsunuz. Allah ondan indirilene tabi olun dedi. Peşinden de başka velilere, başka evliyalar edinip onlara tabi olmayın dedi. Eğer Allah'ın bize indirdiğine tabi olmazsak, dilimizi başka kitaplardan öğrenmeye çalışırsak ne olmuş olur? Başkalarını veli edinmiş, onlara uymuş oluruz ki aklımızı kullanmamış, düşünmemiş oluruz. ve anzir bihi onla kuran ile uyar الذين يخافون ان يحشروا الى ربي rablerinin huzurunda toplanacaklarına evet. toplanacaklarından korkanları uyar kuran ile inzar et ليس لهم من دونه ولي ولا o gün onlar için ne bir veli ne de bir şefaatçi vardır. Veli de Allah'tır, şefaatçi de Allah'tır. لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَتَّقُونَ Bunu onlara böyle anlat ki, belki, umulur ki, takva sahibi olurlar. Sorumluluklarını yüklenirler. alınmış bundan önye yoksa onlar Allah'tan başka veliler mi edindiler vallahu huvel veli oysaki veli olan Allah'tır ve o yuhyil ölüleri o diriltir ve huve ala kulli şeyin kadir ve o her şeye kadirdir veli edilmeye layıktır ve iskul nalil melaiketiz judu li Adem. Hani biz o bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik. Ve secedu illa İblis. Melekler secde ettiler. İblis karış. İblis secde etmedi. Kane minel cinni. İblis cinlerdendi. İblis melek değilmiş, cinlerdendi fesak an emri rabbih rabbinin emrinin dışına çıktı efetetahizunahu ve zurriyatahu evliya siz şimdi onu ve onun zürriyetini mi dost ediniyorsunuz veli ediniyorsunuz mindunihi <gülüyor> Allah'tan başka Allah'ı bırakıp O'nun ve zürriyetini mi dost ediniyorsunuz? Ve لَكُمْ عَدُونَ Oysaki o sizin düşmanınızdır. بِيْسَى لِزَّالِم۪ينَ بَدَلًا Bu zalimler için, kendine zulmedenler için ne kötü bir değişmedir. Allah'ın dostluğunu, şeytanın dostluğuyla değiştirme ne kötü bir değiştirmedir. وَمَنْ Velillahu fe malehu min veliyyin min ba'dehi Allah kimi deralette bırakırsa onun için ondan sonra bir veli bulamaz bir veli yoktur Hiç kimse ona yardım edemez Ve teraz zalimine lemraahul azab zalimleri görürsün ki onlar azabı gördükleri vakit yekulûne derler ki hel ila mereddîn min sebil. Geriye dönmeye bir yol var mı? Böyle dedi kerimi görürsün. Geriye dönüp dost olarak Allah'ı kabul etmek gibi bir imkanımız var mı? Ve ma kana lehu min evliya nehu, onların Allah'tan başka ne velileri vardır, ne de kendilerine yardım edecek dostları. Min <gülüyor> dunillah, Allah'tan başka. Ancak Allah yardım edebilir. Ve men yulillahu Allah kimi derelte bırakırsa ve ma lehu min artık ona. Herhangi bir yol yoktur, çıkış yolu yoktur, kurtuluş yolu yoktur. Min veraihim cehennem. Onların peşlerinde cehennem var. Vela yun'i anhum ma kesebu şey'a. Ne? Onların kazandıkları, onları kurtarır. Vela mettahu min dunyillahi auliya. Ne de? Allah'tan başka. Edindikleri veliler, dostlar onları kurtarabilir. Valehum azalun azim. Onlar için azim bir azap vardır. Allah'ın dostluğunu bırakıp başkalarını, başka şeyleri dost edilmiş olanlar. Leyse bir emaniy yokum. Ne sizin kuruntunuz veya emaniyi ehli kitap ne de o ehli kitabın o kuruntuları. مَنْ يَعْمَلْ سُوَى يُجْدَ بِهِ Kim, yani kendi kendinize böyle kuruntu yapıp, belki biz iyi hadeyiz demeniz geçersizdir dedi Allah. Kim bir yanlış yaparsa onunla cezalanır. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّنْ وَلَا نَسِيلٌ O, siz Allah'tan başka ne bir vali ne de bir yardımcı bulamazsınız. Fa emel amenu ve salihat o kıyamet günü iman edip salih amel işleyenlere feyuve فَي onların ücretleri yaptıkları ammelerinin karşılıkları tam teslim edilir. Vefa gösterilir onlara ve yazı duhun min bir de Allah fazlından ihsanından fazlasını verecek onu ziyadeleştirecek ve ama ladines ten ve tekbaru ancak o kibirlerine yediremeyip Allah'a Dost olmaya çekilmiş olanları, Allah'a dostluktan uzaklaşmış uzak duranları, ve yü <gülüyor> azibuhum azab elima. Onlarda elin bir azapla cezalandırılacaklar. Velaye cüdune lehum min dunillahi walyan velaynesira. Onlar için ne bir veli ne de bir yardımcı bulamazsın bulunmaz. Kul ya yuhalledine haduk de ki ey Yahudiler. Zaamtum ennekum evliya'ilillahi min dunin nas. Siz diğer insanların değil de sadece kendinizin Allah'ın velileri olduğunu söylüyorsunuz. Bunu iddia ediyorsunuz. Fatemen ne Eğer, in kuntum eğer doğru söylüyorsanız, samimisiniz, hadi Allah'tan ölümü isteyin bakalım. Evet, Allah bu sürenin devamında olması gerekir. Onlar ölümü isteyemezler. Her biri ister ki bin sene yaşasın. Ama Allah'ın velileri, Allah'ın dostları öyle ölümden çekilmez. Ölüm onlar için vuslattır, onlar için sevgiliye kavuşmadır. Yahudiler, biz Allah'ın dostlarıyız, çocuklarıyız, diye söylerler. Peygamber çocuklarıyız. Eğer böyle olduğunuzu iddia ediyorsanız Allah'tan ölümü isteyin. Ama burada ilginç bir kelime var. مِنْ دُونِ Yani Allah bütün insanların velisi değil de bir tek sizin dostunuzsa, bunu böyle iddia ediyorsunuz. Allah bütün insanların velisidir. Ama insan ya Allah'ın veliliğini kabul eder ya da kabul etmez. Kabul etmeyince ne olur? Kabul etmeyince insanlığını kaybeder. İnsan olmaktan çıkar. Yoksa Allah bütün insanların velisidir. ve müminun ve müminat بعضهم mümin erkekler ve mümin kadınlar hepsi birbirinin velileridirler Allah bütün müminleri birbirine veli yaptı dost yaptı veli de ise mümin değildir mümin olamamıştır. kadın olsun erkek olsun kisini birleştirdiği Allah nedir bunların halleri bu müminlerin ve birbirine veli olan bu velilerin halleri neymiş? Ye amurune bil me'aruf onlar me'arufi emreder tavsiye eder emr iş demektir işi iyiliği emretmektir İyiliği tavsiye etmektir güzelliği tavsiye etmektir ve yenhouna anil münker kötülükten de Ali koymaya çalışır. Men etmeye çalışır. Ve yukümüne selah. Namazı ikame ederler. Ve yuhdûne zeka, zekatı verirler. Temizlenirler. وَيُتِعُونَ وَيُتُعُونَ <Allahu> Allah ve yutûne ve yutûne ve resûlehu. Allah'a ve resûlüne itaat ederler olayı ki hamuhumullah işte onlar onlara rahmet edecek. Allah onları rahmetinin içine alacak. Rahmetiyle bunlara muamele edecek. İnellahu azizün hakim. Muhakkak ki Allah aziz ve hakimdir. Bunlar işin hikmetini öğrenmiş. Bunlar bütün şerefin Allah'a ait olduğuna iman etmiş, şerefini Allah'tan alanlardır. Azizül Hakim. Allah bunları izzetlendirecek. Bunlara hikmeti vermiştir, hikmeti verecek. وَمَنْ يَتَوَّلُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ عَمَنُوا her kim Allah'a, Resulüne ve müminlere veli olursa, dost olursa. Fe inne hizbullah. İşte bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Allah'tan yana durmuş olanlardır. Humul galibun ve mutlaka galip gelenler, üstün gelenler bunlar olacak. Bunlar üstündür. İnnema veliyukumullah Muhakkak ki sizin dostunuz Allah'tır ve resuluhu Allah'ın resulüdür ve'l-lezine amenu müminlerdir. Ellezine ikimunus sala namazı ikame edenlerdir ve yu'tunez zeka zekatı verenlerdir ve hum rakıun Boyun bükenlerdir. Allah'a Allah'ın emrine karşı boyun bükenlerdir. Ve men yehdi Allahu fehuve muhtedi. Allah kime hidayet verirse o hidayete ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehum evliyan min Her kim ki her kim de deralete kalırsa ona ondan başka Allah'tan başka bir veli bulamaz. Ve onları kıyamet kıyameti, yüzleri üzerine Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulamayan, dalalete kalmış olanları kıyamet günü yüzü üzere, yüzüstü hasrederiz. <gülüyor> Ölmeyen, ve boğman, ve susman. Kör olarak, dilsiz olarak ve sağır olarak Haşrederiz. Mevvâhum cehennem. Onların gideceği yer cehennemdir. Kullemâ hêbet zidnâhum se'îrâ. Onların ateşleri döndükçe, dindikçe ateşi alevlendiririz. Allah ile hidayeti bulmayanlara Allah delalete kalmış dedi. Allah'tan başka da onlara veli bulamazsın dedi. Kıyamet günü kör, sağır ve dilsiz olarak onları yüzüstü haş ederiz dedi. Yüzüstü haş etmek ne demek? Hayvan olmuş. Sürüngen olmuş, sürüngen. Ayakta yürüyemez, sürüngen olarak haş olmuş. Hem de kör, sağır ve dilsiz. Niye kör, sağır, dilsiz? Allah'ın vahyine karşı kör, sağır ve dilsiz davrandığı için. Görmezden geldiği için anlamamazlıktan geldiği için bir de ikrar etmemiş, konuşmamış, hakkı tasdik etmediği için. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ اَوْلْيَاءِ بَعْدُ Kafirler bir kısmı, diğer kısmının velisidir, birbirlerinin velileridir, dostlarıdır. اِلَّا تَفْعَلُهُ تَكُنْ Fitnetun fil ert. Eğer siz bunu böyle bilmezseniz, böyle anlamazsanız, yeryüzünde fitne çıkar ve fesedun kebir. Bir de büyük bir fesat olur. Eğer siz müminler kardeş olmazsa, siz dostluğu kafirlere yaparsanız, onlarla beraber küfre girer, kafir olursunuz. Bu işin manevi tarafı yeryüzü de bununla beraber fitneye düşer ve fesada uğrar. Kıyamet günü son nefeste, bir de dünyadayken de bu böyledir. Melekler müminlerin velisidir. Melekler müminlere diyecekler ki, nehnu evliyakum fil الْحَيَاتِ الْدُّنْيَا -dünya. Dünya hayatında biz sizin veliniziz sizin dostlarınızız. Ve fil ahireti ahirette de bir sizin dostlarınızız. Ve lekum fiha ma teştehi enfusukum. Orada ahirette cennete sizin canınızın, nefsinizin istediği her şey vardır. Ve lekum fiha ma tad'un. Orada sizin istediğiniz dua ettiğiniz talep ettiğiniz her ne olursa olsun cennette o size vardır derler. el <gülüyor> kafirine Onlar ki müminleri bırakıp kafirleri dostlar edinirler. E <gülüyor> yetaguna indehumul izzate. Onlar o kafirlerin yanında kafirlere dost olmakta izzet mi şeref mi arıyorlar ve innel izzetellillahi cemia muhakkak ki bütün izzet bütün şeref Allah'a aittir. Ya ayyuhallazina amenu Ey iman edenler la tetekhizu ve ihwanakum evliya babalarınız ve kardeşleriniz olsa bile onları veli edilmeyin. Hangi şartlarda Enis tahabbul kufre alel iman. Eğer küfrü imandan daha çok sevmişse, küfrü imana tercih etmişse, babanız da olsa, kardeşleriniz de olsa onları dost veli edilmeyin. Umen Ve yetavallahum minkum sizden her kim dönerse yani onları dost edilirse فَاُولَٰئِكَ هُمُزْ ظَالِمُونَ İşte onlar kendilerine zulmedenlerdir. Zalim olmuş olanlardır. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ Muhakkak ki Allah kafirleri lanetlenmiştir. وَاَعَدَّ lehum سَعِيلًا Onlara şiddetli bir ateş hazırlamıştır kardei nefiha eveda onlar orada ebedi olarak kalırlar la yajidu ne veliyen veya orada kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı yardım eden bulamazlar yuma teql teqlabu ujuhuhum fi nahr o gün yüzleri ateşe döndüğünde ateşe çevrildiğinde ne? derler ki Ya leytena ete'ne Allah derler ki ne olur keşke Allah'a itaat etseydik ve ete'ne Rasul ve onun Resulüne itaat etseydik derler ve kâlu Rabbena derler ki Rabbimiz inna ete'ne sadâtena ve kübâra'ena derler ki Rabbimiz biz kendi büyüklerimize beylerimize itaat ettik uyduk faedeluna faedelunes sevil işte onlar bizi böyle bir yoldan getirdiler cehennem yolundan getirdiler Rabbına atiim di Min azap derler ki Rabbimiz onlara azaptan iki kat ver azabın iki katını ver ve onhum lanem Kebira büyük bir lanetle onları lanetle. kim şey diyor kendi beylerinin sadatlarının ve büyüklerinin peşinden gidenler şey diyor bunu. Büyükler kim olursa olsun. Sadat demek, önde gelen demek, bey demektir. Manevi büyük demektir aslında. Sadat. Ama kıyamet günü onlara uyanlar ne diyorlar? Bunlara iki kat azap ver. Feriken, Heda, onlardan bir kısmı hidayete erdi, doğru yola erdi. Ve feriken haqa aleyhimiz, delalet. Onlardan bir kısmının kısmına da delalet hak oldu. Delaleti hak ettiler. İnne innahum tettahuzush şeyatinę evliya. Çünkü onlar şeytani dost edindiler. Min dunillah. Allah'ı bırakarak. Allah'ı bırakıp şeytani veli edindiler, dost edindiler. وَيَحْسَبُونَا اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Bir de şöyle hesap ettiler ki, biz hidayetteyiz dediler. Kendilerini hidayette hesap ettiler. Allah'ı bırakıp şeytani dost edinmişler. Kendi büyüklerine uyuyorlar. Kendini doğru yolda zannediyorlar. Oysa ki, itaat edilmesi gereken Allah ve Resulüdür. Tabi olunması gereken Allah'ın Resulüdür. Kutibe aleyhi enhu. Allah şöyle şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Men tevallahu kim onu veli edinirse şeytanı veli edinir. Dost edinirse fe enhu o, onu delalete düşürür. Ve yehdihi ila azab-ı Onu alevli ateşe, ateşin azabına götürür. Allah bir de dinlerini oyun ve eğlence haline getirenleri dost edinmeyin buyurdu. Dinini ciddiye almayanları dost edinmeyin buyurdu. eğer siz iman etmişseniz böyle yapmayın dedi. Eğer onları dost edinirseniz siz de onlar gibi olursunuz. Yani sizin dostlarınız Rabbini ciddi alanlar olsun. Dinini ciddi alanlar olsun. Böyle basite alıp işte biz böyle gördük, biz de böyle yapıyoruz diyenler olmasın. Bu iş bu kadar basit değil yani. Sadakallahu razim. Allah'ın isimlerini anlatırken yaklaşık bir birçok saat almayı anlatmayı düşünüyoruz. Daha fazla uzatmayalım diye. Normalde bir konuşmayı dinlerken Azami olarak orada anlama süresi bir saat 45 dakikadır. Ondan sonrasını dinlemek neredeyse imkansız hale gelir. Yani 45 dakika bir saat dinliyorsun, anlıyorsun. Ondan sonrası bırağlaşıyor. Ama ayetleri de hepsini okuyamıyoruz. Allah'ın veli ismi ile ilgili. Ayetleri okuyamadığımız için söylüyorum bunu. Ama her birimizin Allah'ın kelamını tekrar tekrar okuması gerekir. Böyle konu konu, bölüm bölüm değil de... Çünkü Allah kitabını hayatın üzerine, içine indirmiştir. Hayat yaşanırken Allah ayetlerini indiriyor. Resulullah Efendimiz de öyle takdim ediyor. Bizim de hayatın içine bu ayetler nasıl inmiş deyip Kur'an'ı öyle okumamız gerekiyor. İnşallah bir meal hazırlıyoruz. Müzul sırasına göre olacak. Yani hayata iniş şeklinde, haline göre olacak o. Peki böyle mealler zaten vardır. Kur'an demek, okunan demektir. Okunursa Kur'an olur, okurmazsa Kur'an olmaz. O bizim için okunmamıştır. Dolayısıyla Kur'an'ımız olmamıştır. Okununca Kur'an olur, Kur'an'ımız olur. Okuduğumuz olur yani. Okumadıksa okuduğumuz olmaz. okumamışız. Her bir mü'mine onu okumak, onu anlamak istisnalar kaydayı bozmaz. Gücü yetmeyebilir, aklı ermeyebilir. Bu istisnadır. Ama herkes onu okumaya çalışmalıdır. Hem de okuduğunu anlamaya çalışmalıdır. Gücünün yettiği kadarıyla Rabbini, Rabbinin sözünü, Rabbinin kendisine gönderdiği mesajını, mektubunu anlamaya çalışmalıdır. Eğer böyle yaparsa, Rabbini bu şekilde ciddiye almaya başlarsa, velayete adımını atmış demektir. Allah'ın veliliğini kabul etmiş demektir. Mesela ben kardeşlerimizle bir şeyi paylaşmak istiyorum aslında. Bazen beni de şaşırtan şeyler oluyor. bir kardeşimiz, diyelim ki bizimle beraber yolculuk yaptı. Bakıyoruz ki hiçbir sorun da çıkarmıyor, geliyor yani. Manevi olarak bir sorun çıkarmıyor. Verdiğini alıyor ve seninle beraber geliyor. Öyle bir yere gelir, velayetle müjdelenir. Evet, velayetle müjdelenir. ...müjdelenmeyi hak etmiştir. Bu onda makam olmasa da... ...o makamla müjdelendi. Artık onun için fazla endişe etmek de doğru değildir. Onu kendi adıma söyleyeyim. Ben endişe etmiyorum normalde. Ama yanılmışım. Yalnız onu da söyleyeyim. Yanıldığım için söylüyorum zaten. Hiçbir sorun yok. Her şey yerinde görünüyor... Bazen bakıyoruz, çok böyle ufak bir şey, çok böyle basit bir şey, onu en aşağıyı indirmiş. Allah Allah, bu ne biçimiştir diyoruz. Yani bu tavır buna nasıl yakıştı böyle diyorum. Bu kadar basit, bu kadar küçük bir şey, onu orada nasıl böyle aşağıyı indirdi? Oysa ki hiç sorun çıkarmamıştı, hiç sıkıntı çıkarmadan gelmişti. O nimetin kıymetini nasıl takdir edemedi? Onu anlayamıyorum gerçekten. Zorluk çekiyorum. Bu kadar büyük bir nimete karşılık. Yani veli olmakla müjdelenmek demek bu. Abi bunu söylerken, veli olarak yani müjdelendi. Allah onu müjdeledi. Bu müjdeyi bizzat kendisi işitti ve duydu. Bir de bakıyorum ki tepe taklak olmuş. Aşağılarda sürünüyor. Hatta böyle imanla köfrün çizgisine gelmiş. Dehşet bir durum. Gerçekten dehşet bir durum. Anlayamıyorum yani. Nasıl beceriyorsun onu böyle? O bulunduğun yerden nasıl böylesine aşağı yuvarlanıyor? Nasıl orayı terk edip bu en aşağıdaki yeri oraya tercih edebiliyorsun? Neye göre bunu yaptın böyle? Yani Allah'ın ikramını, ikramına böyle mi teşekkür edilir, böyle mi şükredilir? Hadi bir an için şöyle düşünmen lazım. Allah seni orada bıraktı. Hadi. Yani senin yanlış yapman, Allah'ı unutmuş olman, ciddiye almamış olman, evet, felaketin en büyükü değildir. Çünkü Allah affeder, magfuret eder, dönme imkanı verir. Ama Allah seni orada bırakırsa, sana unutulmuş muamelesi yap, yaparsa, sen saygısızsın derse, ne yaparsın? Bir daha oradan, nasıl oraya çıkaracaksın? Yani, kul kulluğunu bilmelidir. Abd, abdlığını bilmelidir. Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Biz size her istediğiniz sizindir diye size bir vaatte mi bulunduk? Yani sen ne istersen öyle yapacağım öyle mi? Ben sana böyle bir vaatte bulundum mu? Yok. Sen kulsun. Ebedi hayatını nasıl kazanacaksan ben sana muameleyi öyle yaparım dedim. Sana her türlü imkanı böyle tanırım dedim. Evet. Kul hiçbir anda kul olduğunu, abd olduğunu unutmamalıdır. Rabbine boyun bükmeyi bilmelidir. Sen benim Rabbimsin, ben de senin aciz kulun, sana muhtaç olan kulun demelidir. Rabbine boyun bükmelidir. Yoksa Allah'a sen niye bunu böyle yaptın, niye şunu şöyle yapmadın deyip, eğer ona kızıyorsa, kendine göre küsüyorsa, darılıyorsa, Allah'tan yüz çeviriyorsa, bu nasıl doğru olsun? Bu nasıl mümin tavrı olsun? Veli tavrı olsun? Oysa ki Allah bir kulunu velayetle müjdelediğinde, kul o Velayetine öyle bir sarılmalı ki öyle bir boyu bükmeli ki Rabbine isterse dünya yıkılsın ona sarılı bırakmama halidir. Dünya yıkılsın. Kıyamet kopsun. Başına ne gelirse gelsin bir veli olarak Rabbinden yüz çevirmemelidir. Sen bana bunu ikram ettin ya. Artık gerisi beni ilgilendirmez ne yaparsan sen bilirsin, demelidir. Bunun hakkını vermelidir. Evet. Allah hepimizi kendilerine hiçbir korkunun olmadığı, kendilerinin mahzun olmayacağı o velik kullarından eylesin bizi. Bize velayeti hasi, velayeti hasıl hasi, ikram etsin inşallah. Amin. Allah bizi müttakilerden, müminlerden, velilerden eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Bir şey sormak isteyen var mı? Şey soracağım efendim. Eğer yanlış yapmadıysam Resulullah Efendimizin bir hadisi var. Yanlış bilmiyorsam eğer. Diyor eğer insanlardan Velid'in edinecek olsaydım Ebubekir'i vali edinirdim. Evet. Hadis mi de doğru mudur bu? Doğru. O zaman insanın normalde evet. Benim anladığım insanın insanı vali edinmemesi gerekir. Ama Allah-ı Ekrem'de işte vali birbirlerinin dostlarıdır dedi bunu. Evet. Evet. Ben tam şey yapamam birleştiremedim biraz açıklarsanız. Genel manadaki vali ayrıdır, özel manadaki vali ayrıdır. Özel manadaki vali bir tek Allah'tır. Ama genel manada Allah da velidir, Peygamber de velidir, mü'minler de velidir, birbirinin de velileridir. Ama özel manada veli, Allah'ı kendisine vekil kabul etmektir. Bu manada. Allah'ı kendisine veli kabul etmek. Velayetini Allah'a teslim etmek. Sorumluluğunu Allah'a teslim etmek. İnsan, insana arkadaş olalım. veli edilmek başka bir şey. Allah'ın müminler, müminlerin velisidir. Allah müminlerin velisidir. Peygamber müminlerin velisidir. Müminler, Allah'ın ve Resulü'nün velisidir. Yani, bu ayrı. Özel manada veli edilmek ayrı şeydir. Resulullah Efendimiz, müminlerin velisidir zaten. Ama özel manadaki veli, bir tek Allah'tır. Geriye kalan bütün velayetler, hepsi Allah içindir, Allah'tan dolayıdır. Eğer herhangi birini, herhangi bir insanı, herhangi bir şeyi Allah'tan başka veli edinirsek, Allah'ı veli edilmiş gibi veli edinirsek, bu şirk olur. Evet. Allah hepinizden razı olsun.